Merhaba açık radyo dinleyicileri, Potenitopya'ya Bitkiler Aleminin Tuhaf ve Muhteşem Dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben Benan Kapıcı. Bugün size Nezahat Gökyiit Botanik Bahçesini ve uzun soluklu bilimsel bir proje olan Resin'in Türkiye florasını tanıtmaya çalışacağım. Bugün bir konum var. Nezahat Gökyiit Botanik Bahçesi Müdürü Profesör Doktor Adil Güner. Birazdan ona bağlanıp Önce botanik ile ilgili Daha sonra resimde Türkiye florası ile ilgili Bilgiler almaya çalışacağım Merhaba Adil Bey hoş geldiniz Açık Radyo'ya Hoş bulduk Ben alalım nasılsınız? İyiyim teşekkürler siz nasılsınız iyi misiniz? Fena değil çok şükür Bugün Nezahat-i botanik bahçesinden Bahsetmek istiyorum öncelikle sizinle Botanik ile ilgili Şöyle bir tanım var Dünyanın Doğal ve kültür bitkilerini bahçenin amaçlarına uygun olarak belli bir düzen içinde yetiştiren, bunları eğitim amaçlı tanıtan ve bitkiler üzerinde değişik amaçlı bit bitkisel araştırmalar yapan kuruluşlar. Ee, doğru mu bu, bu tanım? Denizati Gökyet Botanik yani... Bahçesi e, sanıyorum önce hatıra ormanı olarak kuruldu. Daha sonra botanik bahçesine evrildi, değil mi? Nasıl bir Şimdi, bahçe? E, yani botanik bahçesinin tanımından başlarsak tabii yani çok çeşitli tanımlar e, yapılmakta. Ancak en önemli şey iyi belgelenmiş bitki canlı bitki koleksiyonlarını muhafaza eden araçlarına esprilediriz demek. Hı -hı. En özet e, tarifi oluyor. Hı -hı. Şimdi bizim bahçemizde e, evet 1995'te bir e, hatıra parkı olarak kuruldu. Hı -hı. E, daha sonra.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 2003'te de dedik tamam adımızı koyalım artık botanik bahçesi diye çünkü bitki koleksiyonları yapmaya başladık hı hı. o gelen bitkilerin belgelenmesi belgelenme derken tabii her örneklerinin bulunması ve de çünkü her barim örnek her biliyorsun bitkilerin bitkiler bakımından milletin bilimsel hafızalarıdır. Yani orada materyal biriktirilir ve her zaman bilim adamlarının görüşmesine açıktır. O öyle kurumlar olarak devletim. Hmm. Ve tabii artık günümüzdeki çağdaş belgeleme yöntemleri de işte veri kütlükleri vesaire şekilde kullanıyoruz. Hmm. Bu şekilde yol almaya başladık. Hiç kuşkusuz araştırmayın yani sıktısıdır. Hı. Dolayısıyla biz bitkiler hakkındaki araştırmaları hem kendimiz araştırma yapıyoruz hem başka araştırma sonuçlarını derliyoruz. Sonra Hı. da bunları e, uygulamalarla, eğitim çalışmalarıyla, kitaplarla, Hı. değişik yollarla e, halkın bilgisine azletiyoruz. da açık diyorsunuz bütün şeyler, çalışmalar. Peki öncelikle yapısal olarak merak ediyorum. Nasıl bir düzen var botanik bahçesinde? Sanıyorum belli adalara ayrılmış değil mi bölge? İsterseniz önce bir yap, e, düzen olarak bir bakalım. Biz bir otomobil hmm. kavşağında bulunuyoruz. Hı -hı. Ve dünyadaki otomobil kavşağında kurulmuş olan ve bildiğim kadarıyla da halen tek botanik bahçesi. Evet o anlamda İlk da botanik çok, çok bahçesi, Aynı zamanda da halen tek botanik bahçesi. Yani diğer bütün botanik bahçelerin keyfi bize göre biraz daha yerinde. Çünkü... Otoyol ortasında olmak tabii bize bir takım sıkıntı diyeyim. Aslında başta yaratıyor. belki böyle planlanmıyordu. Sonradaki, sonradan tabii orada yapı, hızlı, yoğun bir yapılaşma oldu. Otoyol bölgesinde. Burası otoyol. Yani sonuçta evet. burası yol yapmak için ayrılmış bir arazi parçası. Evet. Sonuçta otoyol inşaatı bittikten sonra normal olarak karayolları ihale veriyor, yeşillendiriyor.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 Halka hizmet ediyoruz. Hizmet ettiğimiz sürece de karayolları da mutlu bizim hizmetimiz. Bunun hizmetimle. belli bir süresi var mı yoksa bu proje uzun? Tabii ki. 25 yılda kadar şu anda bizim protokol süremiz. Ama hizmeti sürdürdüğümüz sürece ondan sonrasında da uzatılacağına aşağı yukarı eminim yani. Bir sorun çıkacağını tahmin etmiyorum. Peki. Çünkü biz ücretsiz hizmet veriyoruz. Halka ya bahçe giriş serbest, ücretli Hı -hı. değil. Hı -hı. Sonuçta. Herhangi bir hani rant elde etmek gibi bir emelimiz de yok buradaki alanda. Kimse katkı da sağlıyor musunuz? zannetmiyorum yani. Peki bir takım adalar oluşturmuşsunuz, onları merak ediyorum. Ne tip tip bitkiler var bu adalar adada? Adalar şöyle, yani isterseniz bu mut otu yol ana yollar ve işte bu yan yolların bölmesiyle ortaya çıkan adacıklardır. Hı. Dolayısıyla. E, önce Merkez Oda dediğimiz bizim hani e, Hem e, işte, her Herbaryum'un, Kütüphanenin Çeşitli bu imkanların, eğitim bölümünün Bulunduğu bir ada Önce orayı geliştirmeye başladık Oranın bir işte e, çiçeklerle Bezenmesini yaptık, koleksiyonları Oluşturduk, sonra yavaş yavaş Diğer adaları da e, Halkın ziyaretini, eldeki imkanları Kullanarak açtık e, Hatta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 ve e, diğeri yapıldı. Kendisi yapılmadı. Tabii. Yani orada bahçeyi bizim, e, temsil ettik. E, bir içinin böyle bir havuz şeklinde e, haritasını e, uygulayan bir havuz, havuz yaptık. Yani İstanbul Boğazı'nı gösteren bir havuz yaptık. Hı hı. E, bir tane amfiteyatrı yaptık. Ve tabii e, bir yerinde de İstanbul bitkileri koleksiyonu dedik. Ama bu illa endenik bitki olmak zorunda değil. İstanbul'da doğal olarak yetişen e, kıymet verdiğimiz bitkileri de o kompozisyona koyduk. Aslında tabi sizi ee, bulmuşken de sorayım hani endemik tür konusunda hep yanlış e, ifadeler kullanıyor dediniz. Hani İstanbul'un e, aslında e, şimdi ben bir birkaç yerden okutama yani, göre doğru yanlış derken tabi insanlar öner veriyor buna. Çünkü endemik Yani çünkü 40-50 e, türden bahsediyor e, İstanbul'a bir... özgü. Yani e, o yanlış bir bilgi mi? Hayır hani ee, şimdi İstanbul'a özgü dediğimiz zaman yani, tabi endemik türleri var İstanbul. Yani ona hiç tereddüt yok ama hani sadece endemik türleri yetiştirmiyoruz. İstanbul'da doğal olarak yetişen hı hı. E, yaklaşık hı hı. E, binin üzerinde bitki var. Hı hı. E, e, dolayısıyla biz bunların hepsinin koleksiyonunu tabii oradaki imkanlar el verdiği şekilde yapmaya çalışıyoruz. Yani sadece endemik türler değil çünkü kıymet teşkil eden başka ha, tabii, tabii. endemik olmayan tabii. bitkiler de var yani. Hı hı. Evet, evet. Şimdi geçen sene bir şey Şimdi yeri gelmişken onu söyleyeyim Geçen sene sanıyorum bir tür Keşfedilmiş İstanbul soğanı Hatta Ali'yum İstanbulleneze diye isim verilmiş değil mi Yanlış bilmiyorsam Geçen yıl bulunmuş bir endemik tür Doğru bir bilgim bu bilemedim şimdi ama Şimdi şöyle söyleyeyim Ben yani İstanbul seni çok uzman bir kişi değilim Hı -hı. Bizim Nereman Hanım vardı Arkadaşımız böyle bir şey Keşfetmiş olabilir ama şu anda aklımda yok Açıkçası Hı -hı. yani e, dolayısıyla yanlış bilgi verebilirim. Hı -hı. E, hani e, dolayısıyla bu <gülüyor> <sorunuza Tamam>. cevap <gülüyor> duygusu, cevap verme şansım yok yani. Peki. Ama İstanbul'dan e, keşfedilen türler halen var. Evet. Hı -hı. E, ortaya çıkıyor. Tabi yani. tehdit altında olan şeyler de var. Türler de var. Yani yok olma e var, e, tehlikesi altında. İstanbul'da... Çünkü sürekli tabii şey var, değil mi? İstanbul'da inşaatlar var her yerde. İşte haval havalimanı inşaatı var. Ben size şöyle bir örnek vereyim. Hı -hı. Bakın 1960'ta ben 10 yaşındaydım. Türkiye'nin nüfusu 27,5 milyondu. Ankara'da yaşıyordum o zaman o 17. Ankara'nın nüfusu 670 bindi. İstanbul'un ya 1 milyondu ya 900 bindi. O civartaydı. Şimdi 1960'tan bu zamana 58 yıl geçmiş vaziyette. Türkiye'nin nüfusu olmuş 80 milyon. İstanbul'un evet. Ankara'nın nüfusu... 670 binden çıkmış 4,5 milyona. İstanbul'un nüfusu diyelim ki 1 milyondan çıkmış 15 milyona. Yani Türkiye nüfusu 3 misli falan artarken İstanbul'un nüfusu 15 misli artmış. Yani bu kadar talep olan bir yerde insanlar bu kadar geldi bir yerde tabiatı çok e, böyle koruyabilme şansı için çok zor. Yani çok dikkatli olmak gerekiyor. E, biz bu yüzden geleni yapıyoruz. Yani Hı -hı. sonuçta e, bu kadar talebin olduğu bir ortamda bazı şeyleri eskisi gibi korumak da hmm. neredeyse imkanı yok yani. Evet bu kadar e, yoğun inşaatın olduğu bir yerde bunu yapmak çok zor gerçekten. Ama talep var. İnşaatta yani bütün Türkiye herkes hani İstanbul'un taş toprağı ikmal e için ben tabii Boğaz'dan başlamalıydım konu bizden buna dönmüş oldu ama Evet yani, yani bu aslında tabii bu farklı bir yani. farklı bir konu yani planlamalar yani. vesaire ee, yani baştan planlamak yani. gerekir her şeyi işte bir bir kente bu kadar yani, nüfusun yoğunlaşması bu tabii kadar doğru değil. var ki yani bu şey olmuyor. Hatta çok emin değilim ama mesela serbest sözcü bile İstanbul'a eskiden hani gelen nüfus talebini kısıtlamak için kullanılmış bir şey. Yani ancak İstanbul'da akrabası ve bir bağlantısı olan kişiyi İstanbul'a girmek için izin verir. Ona da hani serbest başı bağlı anlamında bir belgeselmiş. Yani bu serbest girebilir. Oradan da serbest söz. Yani anlatabiliyor muyum? Evet. İstanbul'da eskiden beri böyle gözde olan bir mekan. Yani herkes buraya gelmek. Evet, gibi. neyse şey bahçeye o, dönecek olursak. Şimdi tabii farklı evet. bir tartışma Konumuza konusu. Dönelim, Konumuza evet. dönelim. Ee, şimdi şey Herbaryum'dan bahsettiniz. Orada e, bitki örnekleri var. Yani evet. koleksiyon ne aşamada ne kadar bitki örnekleri var? E, Araştırmacılar nasıl yararlanabiliyor isterseniz?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 Ailesi, adı, sanı vesaire yazılarak orada muhafaza. Bazen de bunlar yazılmadan hani, ama bulunduğu yer kim toplandıysa hani bunlar muhakkak bulunmak zorunda ee, her hmm. barium örneğinin etiketinde. Bahçeden de tabii örnek yetiştirildiği zaman onlardan da her barium örneği yine koyuyoruz. Şu anda her barında bizim 11 bin kadar bir gün kadar bitki örneği var. Biz tabii daha çok küçük bir herbariyumuz. Türkiye'de, yani Türkiye'de çok büyük herbariyum var, mesela Ankara Üniversitesi herbariyum, İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, işte Acettepe Fen Fakültesi, İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi, Acettepe Üniversitesi herbariyum var. Ege Üniversitesi herbariyum aynı şekilde. Ama tabii ee, sürekli yeni örnekler geliyor değil mi? Şey her var. Hem bahçeye canlı yani, örnekler geliyor. Yani çünkü terkelemek zorundayız hı hı. ve hı hı. E, bir... E, Bilim adamı belge üzerinden konuşmak durumundadır. Silahın bitkinin şu şu şu özellikleri var dediğiniz zaman bunu bir örneğe dayandırmak bir Her varim örneği de. Dayandırmak zorundasın. Bütün dünyada uluslararası kural budur. Dolayısıyla her varim bir çeşit belgeliktir. Ve e, orada her zaman o bitkiler muhafaza edilir. 100, 200, 300, 500 yıl sonra bile o örnekler inşallah burada başımızdan bir büyük bela geçmezse e, orada muhafaza ediliyor olacak. 500 yıl sonraki insan da e, bir zaman ya Adil Güner diye bir adam şunu toplamış, böyle böyle de bir şey demiş ama ya o zamanki bilgiler için belki hı hı. doğru ama şimdi bu, bu bilgi böyle değil artık şöyle diyebilecek yani. Hı hı. Çünkü e, hı hı. her varım örneği ...bilim adamının görüşüne Açık olması anlamına tabii. geliyor. Ve Bu tabii yeni, de yeni fikirlere de açık olması de lazım. Yenilebilirdi. Evet. evet. Ve tabii dünyanın en büyük herbariyumu şeyde değil mi? Kew, kraliyet bahçelerinde, ben de 2-3 hafta, evet, Kew Kraliyet botanik bahçelerinin herbariyumu bildiğimiz kadarıyla en büyük o 8,5 milyon kadar örnek var.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 Biz de inşallah kendi floramızı yazalım. Dünyaya da açılacağız. Dünyadan da bir sürü örnek bizim her varlığımızda. inşallah toplanacak. Evet ben de Öyle bu, resimli Türkiye <gülüyor> florası ile ilgili soracağım. Ondan önce e, şundan bahsetmek istiyorum. Ben de 2-3 iki, iki, hafta önce Londra'ya e, QGard'ın ziyarete gittiğimde ben de Christabel King'le tanışma fırsatım oldu. Yani Christabel evet. King'in aslında e, sizin için de yani Nezahat Gökgeyit Botanik Bahçesi için de özel bir şey var. Bir anlam var. Bir köprü görevi görüyor evet. aslında değil mi? Yani ki Q...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 bir haftayla ondan sonraki üç yıl iki hafta. On kaç Ko sene önceydi? Ee, Bu 2004. 2004. 2006, 2007. Tabii o dönemde birçok botanik 2010'daydı. sanatçısı da, değil mi? Yetişmiş oldu tekrar. Şimdi zaten artık popüler bir meslek olmaya doğru gidiyor. Epeyce bir botanik sanatçısı yetişti. Ee, Kristabel'in şey öğrencileri yeni öğrenciler yetiştirdi. Ben de onlardan o biri. Yetişen Hı. öğrenciler gitti Dünya Şili'nin kitaplığını yazdılar.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 Hazırlayarak kitap oluşturulur. Yani hı hı. bir cilt kitabı hazırlamak için şu an itibaren söyleyebilirim 3 yıllık bir hı hı. en az çalışma gerekiyor. Şimdi bilim adamlarımız işte o yurt dışındaki ervanlara gidiyorlar veya internet evet. üzerinden örnekleri inceliyorlar veya bazen o fervanlara ödünç gönderiyorlar örneği burada inceleniyor. Bu şekliyle hı hı. E, bilimsel bir hani merak eden geçiriyor son bir durum nedir gibisini sonra onun sonuçları da kitap haline getiriliyor. Ve tabii ressamlar orada devreye sokuluyor. Ressamlar da sağ olsun işte bahçede canlı hı -hı. örneği var veya her bari örneğinden canlıymış gibi çizme maharetlerini geliştiriyorlar. Ve hı. -hı. Da ressamı götürüyoruz arazinin tam başına bakıp ki bu diyoruz hadi bunu hı -hı. Çizer misin <gülüyor> Bu şekilde resimler oluşuyor. Evet, Peki Adil Bey, son bir dakikamız kaldı. Şimdi gelecek hedefler ilgili kısa bir cümle alayım ben sizden. Ondan sonra programı kapatacağım. Çok teşekkür ediyorum programa katıldığınız için. E bu e, florale ilgili. Gelecek, Hı -hı. E, yani flora bakımından inşallah floramızı tamamlayacağız Hı -hı. E, ve tabii ki e, e, burada önemli olan halkın hizmetine çok önemli miktarda bilgi sunuyoruz. Türkiye florasında bulunan tür sayısı 19. yüzyılda bilinen 6 bin türdü. İngiltere'de yazılan İngilizce floranın sonundaki 9 bin türe çıktı. Bizim listeyi oluşturduğumuzdaki tür sayısı 10 bindi. Şimdi 10 bin civarında tahminen 11 bin tür olacak bu Peki. floran bitiminde. Peki. Bütün bunların çok güzel çünkü en önemli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 verdiğiniz Nasıl? değerli bilgiler için. Biz de takipte olacağız oh, her zaman. Peki. Çalışmalarınızı takipte olacağız. Çok çok teşekkürler. Ee, çalışmalarınızı, çok başarılar diliyorum. Ee, tekrar çok görüşmek dileğiyle. Çok teşekkürler. Hoşçakalın. Evet sevgili Açık Radyo dinleyicileri Botanitopya'da bu hafta e, Nezahat Gökyit Botanik Bahçesi'ni ve Resmi Türkiye Florası'nı konuştuk. E, gelecek sefer görüşmek üzere. Sevgiyle ve doğayla kalın.